وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامَ اللَّهَ ve ehseni hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umurü'l muhtesataha ve kullu muhtasatil bid'ah ve kullu bid'atin dalalah ve kullu ey iman edenler hakkıyla iman edin Allah subhanahu ve taala İman iddiasında bulunanların Hakkıyla iman etmesini istemektedir Çünkü Yeryüzünde insanların ekseriyeti Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmadan iman etmemektedir Ey iman edenler Hakkıyla iman edin Çünkü sizler Allah'u ve rasulünü her şeyden ama her şeyden Daha fazla sevmedikçe Hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Ey iman edenler, hakkıyla iman edin. Çünkü sizler, çünkü sizler Allah için sevip Allah için buz etmedikçe hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Ey iman edenler, gerçek manada iman edin. Çünkü sizler nefislerinizi Rasulullah'ın getirdiği dine tabi kılmadıkça. Gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Ey iman edenler, hakkıyla iman edin. Çünkü sizler kendi nefsiniz için istediğinizi din kardeşiniz için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Ey iman edenler, gerçek manada iman edin. Çünkü sizler, çünkü sizler en sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Ey iman edenler, İman edin Allah'ın Resulü Peygamberi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile göndermiş olduğu Hak dine gerçek manada tabi olun Emrolunduğunuz şeyleri Gücünüz yettiği nispetçe yerine getirin Size yasaklanan şeylerden ise Gücünüz nispetince uzak durun Allah'tan hakkı ile korkun Ve Hepimizin önünde, hepimizi bekleyen bir berzah alemi olduğunu asla unutmayın. Allah subhanehu ve ahiret yurdu için bugünlerden hazırlık yapın. Allah subhanehu ve teala, iman edenlerin iman etmesini istemektedir. İman edenlerin hakiki manada iman etmesini istemektedir. Allah subhanehu ve teâlâ, İmanın kalplerimize iyice yerleşip imanın kalplerimizde kökleşmesini istemektedir Bizlerden istenen Allah'a ve Resulüne mutlak manada itaattir Bizlerden istenen konuştuğumuz zaman hakkı konuşmak, otururken yan yeterken ve ayaktayken Allah'ı anmak ve emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaktır. Değerli Müslümanlar, İslamiyet kulları kullara ibadet etmekten kurtarıp, kulları kulların Rabbi olan Allah'a ibadet ettirmek için gönderilmiştir. İslamiyet insanların sırtlarındaki zincirleri ve ağırlıkları kopartır atar. İnsanlar İslamiyet ile izzet ve şeref bulur ve yükselir ve ondan uzaklaşan da zelil olur ve alçalır. İslamiyet insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Boş düşüncelerden boş düşüncelerden ebedi bir hayata ulaştırır. Değerli Müslümanlar, Allah Sübhanehu ve Teala bizlerden hakiki manada iman etmemizi istemiştir. Rabbimiz Tebareke ve Taala'nın emrettiği gibi emrettiği gibi Doğ doğru bir şekilde ne zaman bizler iman edeceğiz? Hala Rabbimizin emretmiş olduğu gibi doğru doğru bir şekilde iman etme vakti gelmedi mi? Hala Allah Sübhanehu ve Teala'nın emrettiği gibi hakiki manada iman edip sırtımızdaki yükleri ve sırtımızdaki yükleri ve zincirleri koparma vakti gelmedi mi? Şunu bilin ki Allah katında din İslam'dır ve izzet, şeref ve kuvvet ve kuvvet ve haysiyet yalnızca Allah'ın Rasulünün ve müminlerindir. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. İnne'd-din il i̇slam Allah katındaki tek din İslam'dır. وَمَيْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهِ Her kim ki, her kim ki İslam'dan başka bir dine yönelirse bu ondan asla kabul olmayacaktır. فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve böylesi bir kişi de ahirette hüsana uğrayanlardan olacaktır. Değerli Müslümanlar, Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم deyip dost doğru olanlardır Öyle ki onların üzerine akın akın melekler iner ve onlara korkmayın, üzülmeyin ve müjdelenmiş olduğunuz cennet ile sevinin derler. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Allah'tır diyen çoktur ve lakin istikamet üzere olan ise pek azdır. Gökler de yerler de Allah'ın hakimiyetindedir diyen çoktur ve lakin... Yeryüzünde hakimiyeti Allah subhanehu ve teala'ya veren pek azdır. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır diyen çoktur. Ve ahiret hayatı dünyadan daha hayırlı olmasına rağmen insanlar dünya için çalışır durur. Halbuki değerli Müslümanlar Allah subhanehu ve teala hakiki manada iman eden kullarına... Altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır Onlara sekinet versinler diye semadan melekleri akın akın indirmiştir Ve hiç şüphesiz ki hakiki manada iman eden kulları için Yeryüzünün hakimiyetini vaat etmiştir Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتَدَّ لهم ولا يبَتِّلَنَّ ولا يبَتِّلَنَّ مِنَ بعد خافِهِم أمنا يعبدونني لا يشركون وَمَنْ كَفَرَ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون دعَلِ المسلمانَ Herkes bir şeyleri vaat etmektedir. Herkes vaatlerde bulunmaktadır. velakin vaat edenlerin en hayırlısı Allah subhanehu ve tealadır. Allah'ın vaadi haktır. Er ya da geç gerçekleşecektir. Allah subhanehu ve teala az önce okumuş olduğum ayeti kerimede Müslümanlar için Hakiki manada iman edenler için yeryüzünün hakimiyetini vaat etmiştir değerli Müslümanlar. Allah'ın Müslümanlar için... Seçip razı olduğu ve kemale erdirmiş olduğu İslamiyeti yeryüzüne hakim kılacağını vaat etmiştir. Yine Rabbimiz Tebareke ve Teala Müslümanların şu gün içerisinde bulunmuş oldukları zayıflık anından kurtarıp onları emniyet ve güvene, güvene ulaştıracağını vaat etmiştir. Bu Böyle kardeşler Allah subhanehu ve teala'nın bunları vaat ettiği kullar ise yalnızca Allah'a ibadet eden ve hiçbir şeyde Rablerine şirk koşmayan kullardır. Allah subhanehu ve teala bunları Müslümanlara vaat etmiştir. Bunun karşılığında ise bizlerden yalnızca emrolunduğumuz gibi dost doğru olmamızı istemiştir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Fasıkim kime umirte? Vamın taba Ve, ve la bima basir. Emrolundun gibi dost doğru ol. Tövbe edip seninle birlikte olanlar da emrolundukları gibi dost doğru olsunlar hak ve adalet ölçülerinde aşırıya gitmesinler iş şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ve terkanu ilellezine zalemu fetemessakumun nar. Fetemessakumun nar fema lekum min dunillahi min avliya semme Sakın sakına Sakın sakına siz siz olun ki zalimlere meyil dahi etmeyin. Eğer böyle yaparsanız ateş size de dokunur. Ateş size de dokunur. Sizin için Allah'tan başka hiçbir evliya yoktur. Eğer sizler Allah'tan başkalarını dost edinecek olursanız işte o takdirde Allah sizi yardımsız bırakır, size yardım edecek de olmaz. Değerli Müslümanlar. Değerli kardeşler, Allah Sübhanehu ve Teala bizlerden zaman içerisinde hatasız, günahsız ve masum birer melek gibi davranmamızı istememiştir. Allah Sübhanehu ve Teala hiç kimseye kaldıramayacağı bir yük yüklememiştir. Hiç kimsenin hiç kimseden yapamayacağı bir şey istememiştir. Şunu bilin ki Allah'ın bizlerden istemiş olduğu her şey bizlerin yapabileceği gücü ve kuvveti dahilinde olan şeylerdir. Bu sebepten dolayı Allah Subhanahu ve Teala dinini yüklenme sorumluluğunu Müslümanlara vermiştir. Tarihe baktığımız zaman zalimlere mail etmeyip zalimlere meyil etmeyip emrolundukları gibi Dos doğru olan Müslümanlar bu sorumluluğu hakkıyla taşıyıp İslam sancağını dünyanın dört bir tarafına dikmişlerdir. Değerli Müslümanlar, bu sebepten dolayı gün sorumluluktan kaçma günü değildir. Velakin gün Rabbimizin emrettiği gibi Doğ doğru olma günüdür. Rabbim hepimizi emrettiği gibi dost doğru olan kullarından eylesin. Rabbim zalimlere meyledip de kendisine ateşin dokunan insanlardan bizleri eylemesin. Vakhiru davana hada Elhamdülillahi Rabbil Alemin.